Cebrail vahiy getirmekle memur. Mikail rüzgarlarla, hadisat-ı kevniye ile Erzak-ı alemle meşgul. İsrafil Sur-i İsrafil Mühkeldir o. Kıyametin kopması, insanların tekrar ayağa kalkması ve mahşerde toplanmaları için Sur'u üfürecek emir bekliyor İsrafil aleyhisselam. <gülüyor> Şimdi Hokkabas tabi dışarıdan geçerken yanındakını dürtüyor böyle. Ulan diyor, görüyor musun? 20. asırda hocalar neden bahsediyor diyor. Ya. Abdül Basra Efendi diye eski hocalarımızdan biri muhterem üşamalar. Kaanı ilk defa yapılmış. Konya'da kaanı ilk defa yapılmış. Öküzleri koşmuşlar kaanıya. Abdül Basra Efendi Hasan Köyü'ne götürecekler. Efendi kitaplarını almış orada vaaz edecek tabi, Kani'ye binmiş, iki gözü bir yırmak ağlıyormuş. ''Ya Rabbi ne büyük nimetler gördük Allah'ım hem oturuyoruz hem gidiyoruz.'' diye. Abdülbasru Efendi'ye o gün liselerdi, 39 bin kilometre süratla füzeler semavatı seyredecek. Alemde şimdi dolaşan yüzlerce peyk var. Kimi radyolar için, kimi televizyonlar için, kimi muhaberat için, kimi şu için, kimi bu için. Evet efendim, kimini Mars'a, kimini Merihe, kimini Zühal'e göndermişler. Oradan haber verecek aşağıya fotoğraf verecek. Buradan o fotoğraf, fotoğraflar alacaklar, zamanın sırrını keşfedecekler. Şimdi o Hoca Efendi'ye gün gelecek, böyle olacak filan deseydik, Muhtemelen Müslümanlar adama tımarhanelik derdi değil mi?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 Fahri kainat Miraç gecesinde gördüm diyor Altı yüz kanadı var diyor Aleyhi Sittüme Eticene Miraç gecesinde Sire-i Münteha'da gördüm Altı yüz kanadı var diyor Bir kanadıyla bin parça şehri Toprak altı itme gücüne sahip zir sefer etmeye sahip Kadir Gençler Gerçi tabi mavzum gene geri kalıp gidiyor ama şunu da söyleyeyim. iki tane vazifeli melek var. Bu dörtten sonra onları da söyleyeyim. On melek isimlerini öğreneceksiniz inşallah. Teala. İki tanesi bizim amellerimizi yazmakla meşgul. Rakib Atid. Sağımızdaki melek hasenatımızı yazıyor. Solumuzdaki melek seyyatımızı yazıyor. E hocam biz defter kalem falan görmüyoruz.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 Artık dünya ile karıştırılmaz. Onları müstakil vermek lazım. Onları etrafındaki bütün kötülükleri bu dayarak tamam mı? Yani filmleri, bantları temizleyerek iyi görüntülerle Allah'ımızdan bahsediyor, Kur'an'ımızdan bahsediyor, Efendim? Resulullah'tan bahsediyor, Rijalullah'tan bahsediyor, Mesnevi. ve hâkede ve hâkede. Cenab-ı Hak cümlemizi müstefik kılsın Teala. Aziz cemaat.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 Allah'u şarkileşen. Mayel fi zumin kavlin illa ladayhi ratib atid. Çıkan her söz, yapılan her iş. Fe men ya'mal misqale darratin khayran yara ve men ya'mal misqale darratin yara. Zerre kadar hayır, zerre kadar şer. Hatta mütercimalar burada şöyle bir latifeyi de söyleyeyim size. Bakın.